Alhamdulillah Rabbil ve teslim, ve ve ve ya ve ve ve ve ve kavle ve fi salihin. Amin. Allah'ın izniyle, Rabbimizin izniyle bu sezonun ilk dersini Cuma günü, Cuma'dan önce başlıyoruz inşallah haftada iki gün devam etmeye çalışacağız Allah subhane ve teala hakkımıza ne takdir eder bilemiyoruz salı akşamı ve cuma günü cumadan önce aynı ders işleyeceğiz daha önceki senelerde cuma günleri başka bir ders ee, akşamları başka bir ders işliyorduk akşamları ama bu sene öyle yapmayacağız aynı dersi hem cuma günü hem de salı günü işleyeceğiz bu hafta ve önümüzdeki haftalar için salı günü 20-30'da Oturacağız. Tabi günler ilerledikçe, günler kısaldıkça bunu geriye doğru almaya devam edeceğiz inşallah. Allah subhane ve teala'dan yapmış olduğumuz bu çalışmada bizi hayırla amelimizi tamamlamamızı niyaz ediyoruz. Önemli olan amelin tamamlanmasıdır arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hafta gördüğümüz hadiste Ya Rabbi Allah'ım ashabımın hicretini tamamla diye buyurmuştu. Önemli olan hicret etmek değil hicrete tamamlamaktır. Önemli olan Müslüman olmak değil İslam'ı tamamlamaktır. Önemli olan ilim talebesi olmak değil ilmi tamamlamaktır. Önemli olan bir yola çıkmak değil o yola bitirmektir. Ve son zamanlarda benim en çok eksiklerimden bir tanesi ilmi olarak çıktığım yolları tamamlayamamaktır. Allah subhanehu teala'dan benim kendi adıma özel isteğim ise budur ki bu yolu tamamlamam ve bu tamamlamamaya tamamlamama hastalığını bununla kırmaktır. Peki neden bahsedeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedeceğiz. Bu sene Ramazan ayına kadar bu sezonun tamamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedeceğiz. Klasik anlamda bir siyer dersi işlemeyeceğiz. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi piyasada dinleyebileceğiniz, işleyebileceğiniz, faydalanabileceğiniz birçok siyer kitabı ve birçok siyer dersi var bu birincisi. İkincisi benim anlattığım siyer bitmiyor. Yani hatırlar mısınız bir fil olayını üç derste bitirmiştik biz. Fil olayını yaklaşık 36-37 tane ders ve ibret çıkarmıştık. 14 ve 15 derste daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önceki cahiliye dönemini bitirememiştik. Ee, bitmiyor ben de hazırlamamıyorum yani hazırlandıkça Eksik geliyor bana. Burada bir cümle var. Ben bu kitabı dün okurken ilgimi çekti o cümle. Sizinle de paylaşacağım. Abdülfettah diyor ki daha iyi ortaya koyma çabası nice kıymetli çalışmaların yapılmasını engel olmuştur. mükemmeliyetçilik hastalığı daha iyisini yapayım. Daha mükemmelini yapayım. En iyisini yapmaya çalışayım. Hastalık bu bir hastalıktır. Bu hastalık kıymetli çalışmaların Yarım kalmasını bitmemesini sebep olmuştur diyor. Gerçekten de doğru yani. Daha iyisi yok bu uygun değil daha, daha iyi olabilir şeklindeki bir çalışma o çalışmanın bitmemesine sebep oluyor. Bundan dolayı siyer çalışması yapmayacağız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatacağız. Bir komutan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir komutandı bunu anlatacağız. Bir aile babası olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir aile babasıydı bunu anlatacağız. Bir muallim olarak ki şu an onunla başlayacağız. Bugün yani ilk adımımız olacak. Bir muallim olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir muallimdi? Bir arkadaş olarak nasıldı? Mesela hiç düşündünüz mü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaş olduğunuzu? Ticaret yapıyorsunuz, ortaklık teklif ettiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Sizin telefon işlerinde ortaklık yapacaksınız mesela. Nasıl bir ortak olurdu hiç tahayyül ettiniz mi? Mesela karşı komşunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Nasıl bir komşu olurdu o? Ya da patronunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. şahadet kitap evinde şimdilik benle idare ediyorsunuz ama patron Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Nasıl olurdu? Mesela hiç düşündünüz mü hiç hayal ettiniz mi? Ya da çalışanınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bunları hayal edebilmeliyiz arkadaşlar. Bunları hayal edebilmeliyiz ve bu hayalleri icra edebilmek için, hayatımızı aktarabilmek için biz de öyle patron olalım, biz de öyle işçi olalım, biz de öyle talebe olalım. Mesela talebem ben ders veriyorum, talebem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı nasıl bir talebe olurdu? Veya hocamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu an burada bu dersi anlatan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı nasıl olurdu? Bunları tahayyül etmemiz gerekiyor. Hayal edebilmek için gerçeğe yaklaşmak lazım arkadaşlar. Gerçeklikten uzak şeyler hayal edilemez. Gerçeklikten uzak şeyler hayal edilemez. Gerçeğe yaklaşmak ise olabildiğince onu bilmeyi yani onu tanımayı gerektirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğine tahayyül edebilmemiz onu en mükemmel haliyle tanımamızla mümkündür. Onu ne kadar çok tanırsak o kadar çok tahayyül ederiz. Onu ne kadar iyi bilirsek o kadar çok tahayyül eder ve o kadar çok bize fayda verir diyoruz. Bu dersimiz bir mukaddim olacak. Nasıl işleyeceğiz dersleri? Belli başlı kitaplardan işleyeceğiz arkadaşlar. Dersleri belli başlı kitaplardan. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözyaşları isimli bir kitap verileceğiz. Önümüzdeki hafta bu kitaptan bazı bölümleri işleyeceğiz diyeceğiz. O kitaptan gideceğiz. Kitabı işlerken önce şunu söyleyeyim. Medreselerde veya kitap derslerinde veya kalbin ilacında olduğu gibi satır satır satır satır işlemeyeceğiz. Mesela şimdi Abdülfettah Ebu Guddha'nın bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed isimli kitabından başlayacağız. İki veya üç derste veya dört derste kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimlik yönünü, öğreticilik yönünü ortaya koyacağız. Daha sonra başka bir kitaptan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir yönünü. Daha sonra başka bir kitaptan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir yönünü ortaya koyacağız. Arkadaşlar biz böyle bir çalışma yaptık mı daha önce evet yaptık. Böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmadan fayda hasıl oldu mu? Evet oldu. Siz yaptınız mıydı o sene? Yok. Siz o sene yapmamıştınız. Ee, Konya'da biz bir radyo programcısının 30 veya 35 derslik siyeri vardı. Her hafta 1 veya 2 ders onu dinletiyorduk cemaate. Bir tane de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili özel bir kitap. Resulullah'ın gülmesi, Resulullah'ın ağlaması, eee Resulullah'ın komutanlığı, bir eş olarak Hazreti Muhammed. Gözlerinle görüyormuş arz bir yıl bunu okumuştuk. bir yıl bunu okumuştuk. Herkes hem ameli olarak çok değişmişti. Gerçekten ameli olarak çok ciddi anlamda değişim göstermişti kardeşler. Hem de bambaşka bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tanıdık demişlerdi. Bizim genelde şu günlerde veya son 10-15 yıldır, 20 yıldır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman işte savaşan, devamlı savaştan savaşa koşan, özellikle 2000'den sonra küresel cihat hareketinin Düşünce yapısı olarak tüm dünyada etkin olması Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen Bedir, Uhud, Hendek savaşan, vuran, öldüren, kıran bu Resul aklımıza geliyor. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacımız var. Ama vefat etmiş eşinin akrabalarına hürmet gösteren bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de var. Kendisine ne kadar çok düşmanlık gösterilirse gösterilsin, Yusuf Aleyhisselam gibi La Bugün size kınama yoktur diyen bir Resul de var. Hocam bana yaptıklarını asla unutamıyorum. Onun bana yaptıklarını asla unutamıyorum. Demeyen bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Kendisine yapılanı her şekilde unutan, eğer tövbe edilmişse, eğer karşındaki ıslah olmuşsa kendisine yapılanı her şekilde unutan bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Bir kafir bile olsa biraz sonra anlatacağım. Lider, önder olmasından dolayı liderliğine insanlar onun liderliğine saygı gösteriyor. Ben de saygı göstereyim diyen bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Adam sonuçta bir kafir. Belki de zalim bir kafif fark etmez. Mektup yazarken min Muhammeden Resulillah ilaherekle azimir ruh Rum büyüğü diye bir lidere onun ismiyle hitap eden, onun vasfıyla hitap eden de bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Yolculuklardan birinde bir kadından su içti diye bir kadının kırbasından su içtiler. O kadın bunlara su verdi diye O kadının kaynağı hiç saldırmayan bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Bunlar hep gözden kaçmış Muhammedler. Bunlar bizim hayatımızda olmayan Muhammed Mustafa'lar ve bizlerin bugün çok acil bir şekilde bu Muhammedleri de hayatımız almamız gerekiyor. İçimizde böyle Muhammedlerin olması gerekiyor ve fakir, düşünceli. Sorumluluğunun bilincinde olan böyle Muhammedlere içimizde bizim ihtiyacımız var. Böyle olmamız gerekiyor bizim. İşte bundan dolayı bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacımız var bizim. Allah'ın dinine davet ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacımız var. Cemaat içerisinde kardeşlik hukukunu tesis ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacımız var. Müslüman olmayan komşularımızla ilişkimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacımız var. Zalimlerin, kafirlerin, firanların baskısı altında Müslümanlardan bir kısmı esirken, Müslümanlardan bir kısmı esaret altında olan eşini beklerken, Müslümanlardan bir kısmı bu esaret altında olan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, tüm bu alanda, Önder olarak görebileceğimiz bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacımız var. Tağutlar Müslümanların arasını bölmek için, Müslümanların arasını bozmak için, Müslümanların kardeşlik hukukuna darbe vurmak için, her gün yalan üstüne yalan, iftira üstüne iftira uydurduğu bir dönemde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki öğretilerine ihtiyacımız var. Diğer taraftan İslami hareketin içinde her gün yeni bir nifak hareketiyle karşılaşıyoruz. Münafıklara karşı ne tür tedbirler almamız lazım? Onlara karşı hangi adımlar atmamız lazım? Bunları bize öğretecek bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacımız var. İşte bundan dolayı bu sene Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğini inceleyeceğiz. Siyer ders işlemeyeceğiz. O nasıl bir kişiydi? Tek tek tek tek işleyeceğiz. Bazı kitaplarla işleyeceğiz. Dediğim gibi ilk başladığımız kitap bu kitap. Takdim yayınlarından çıkmış. Başka yayınlardan da olabilir. Çok güzel de bir tahkik yapılmış. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed. Ee, şey olarak işlemeyeceğiz Böyle sayfa sayfa böyle işlemeyeceğiz Genel hatlarla işleyeceğiz Birkaç dersi bitireceğiz Daha sonra hangi kitap işleyeceksek onu ben size bildireceğim ee, Kitaba veya bu bölüme geçmeden önce Niçin bunları işleyeceğiz Biraz daha bunun üzerinde duralım Önce şöyle bir madde koyalım İman ancak tanımakla gerçekleşir İmanın artması da ancak tanımakla gerçekleşir bir kimseyi ne kadar iyi tanıyorsanız ona o kadar iman edersiniz, o kadar inanırsınız. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle aramızda bir ilişki kuracağız. Müslüman olarak her Müslümanın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle bir ilişkisi olması gerekiyor değil mi? O bir şeye haber verecek, biz de onun verdiği haberlere işittik ve itaat ettik diyeceğiz ve onun verdiği haberler doğrultusunda hayat yaşayacağız. Bunun tek bir yolu var onu tanımaktır onu ne kadar iyi tanırsak iman gerçekleşir onu ne kadar iyi tanırsak imanın kemali gerçekleşir o halde birinci maddemiz şu olsun birinci maddemiz şu olsun iman ve imanın kemali onu tanımakla mümkündür onu tanımayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve tanımayan ona hakkıyla iman edemez Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla tanımayan İmanı kemal erdiremez. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Onlar rasullerini tanımıyorlar mı ki inkar ediyorlar? Halbuki tanıyorlar ve tanımak imanı gerekli kılar. İnkarı gerekli kılmaz. Allah teala müminin suresinin 69. ayetinde onlar rasullerini tanımıyorlar mı da iman etmiyorlar. Ve tanıyorsunuz. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar iyi tanırsak iman o kadar mükemmel olur. İman o kadar iyi gerçekleşir. Yemen'in iki tane lideri vardır. Bunlardan bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi hatırında değil mektup yazar Müslüman olmasını ister. O da tamam ben Müslüman olacağım der ama... Senden sonra yönetim bana geçecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette bunu kabul etmez. Diğeri ise Usame bin Us Neydi? Usal. Neydi? Sumame bin Usal. Evet. Sumame bin Usaldır. Ona da mektup yazar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da kabul etmez. iman etmez. Çünkü daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyordur. Bir ziyaret veya ticaret esnasında Müslümanlara esir düşer. Mescide bağlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanır üç gün boyunca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bırakır. Ona iyi davranır ve o Müslüman olur. Sumame bin Ulusal'ın Müslüman olmasındaki en büyük etken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıması ve Müslümanları tanımasıdır. Der ki bugüne kadar insanların en sevimsizi benim kadında sendin şimdi insanların en sevimlisi sensin. Der ki bugüne kadar İnsan, en sevimsiz din senin dinindi, bugün en sevimli din senin dini. İşte Sumame bin Usale en sevimsiz gelen şeyleri en sevimli hale getiren şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminleri tanımasıdır. Bundan dolayı bu dersler gerek cuma günü gerek salı günü yapacağımız bu dersler bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani imanımız İmanımızı korumamız ve imanımızın kemali ile alakalı derslerdir. Dersler YouTube kanalına değil şehadetmektebi.com'a atılacak. Oradan da takip edebilirsiniz, yeniden dinleyebilirsiniz. Burada bugün ilk derse katılan ama bundan sonra katılamayacak arkadaşlar var öyle mi? Belki her hafta siz de gelirsiniz, katılırsınız. Onlar da oradan kendi aralarında takip edebilirler. Hatta yeni bir ders grubu açıp bu dersi de ders olarak işleyelim diyebilirler. Şehadetmektebi.com sorularla, test sorularla birlikte inşallah yayınlanacak. Birinci maddemiz, biz niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamız gerekiyor? Cevap, iman etmemiz için. İman etmemiz için, imanımızı mükemmel hale getirmemiz için birinci madde bu. İkinci madde, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُثْبِكُمُ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. İttiba mutlaka tanımayı gereklir, gerekli kılar. İtaat tanımayı gerekli kılmayabilir. Hiç tanımadığınız bir insanı mecburen veya şartlar gereği o ne derse ona tabi olabilir, e, itaat edebilirsiniz. İttiba nedir biliyor musunuz? Onun oturduğu gibi oturmak onun kalktığı gibi kalkmak onun yürüdüğü gibi yürümek onun baktığı gibi bakmak onun konuştuğu gibi konuşmak onun gibi olmaktır ittiba onun gibi olmaktır zaten hadis inkarcilerinde cevap veremedi ayetlerden bir tanesi budur Alimden sure ayetidir evet Kur'an'a Rasul'e itaat Kur'an'a itaattir diyorlar tamam Rasul'e ittiba nedir Rasul'e ittiba Rasul gibi hareket edebilmektir. Rasul gibi bakabilmek, Rasul gibi görebilmek, Rasul gibi oturabilmek. Muhammed Mustafa gibi. Peki bunun için o nasıl, bak, nasıl bakıyorsa ben de öyle bakacağım. Onun bakış şeklini tanımam gerekiyor. O nasıl yürüyorsa ben de öyle yürüyeceğim. Onun yürüyüş şeklini bilmem lazım. O nasıl insanlara ilişki kuruyorsa ben de öyle ilişki kurmam lazım. Onu tanımam lazım. Peki niçin tanımam lazım? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız Demek ki Allah sevgisi seni Rasulü tanımaya itmelidir. Bugüne kadar Rasulü tanımak için gayret sarf etmediyse bu senin Allah sevgisi iddiandaki eksiklikten dolayıdır. Her kim ki Allah'ı sevgi iddiasında samimi ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Tanımak için gayret sarf etmelidir. Her kim ki Allah'ı gerçekten sevdiğini iddia ediyor söylüyorsa bu kişinin gayreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tanımak şeklinde olmalıdır. Tanımadığın bir insana uyman, tanımadığın bir insanın peşinden gitmen, tanımadığın bir insana ittiba etmen mümkün mü? Elbette değil. Ve bugün bizler maalesef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyoruz medreselerde siyer ilmi diye bir ilim yok biliyor musunuz? Mesela şu ilim medreselerde yok ders programlarımızda böyle bir ilim yok halbuki biraz önce dediğim gibi belki de en çok bugün bir Müslüman olarak en çok ihtiyaç hissettiğimiz şey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir ona ihtiyaç hissediyoruz. Bu da ikinci maddeydi. Okul İnkunum tuhibbunallaha fettabi runni yuhibbukumullah. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdıkça Allah da seni sevecektir. Ayetin devamında böyle. Bu da iki. Üçüncüsü Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Legat ken lekum usretun hasene. Sizde sizin için Allah'ın Resulünde en güzel bir örnek vardır. Bu ayet Lafız olarak ihbaridir ama anlam olarak inşaidir. Yani bu ayet şudur. Sizde, size Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin için örnektir. Onun örnekliğiyle örnek edinin. Ayet budur. Yani Allah subhanehu ve teala haşa fümme haşa, boş yere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinden bahsetmiyor ki. Muhammed Mustafa sizin için örnektir diyor. Evet örnektir. O halde onun örnekliğini örnek edinin demektir bu. Ve bir temel vardır. مَا لَا يَتِمُوا الْوَاجِبُوا بِهِ Bir vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme örnek edinmek sana vacip. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme örnek edinmek bize vacip. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme örnek edinmek bu ümmetin erkeğine de vacip, kadınına da vacip. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme örnek edinmek bu ümmetin hocasına da vacip, avamına da vacip. Bu vacibin tamamlanması ise onu tanımakla mümkündür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımadan onu örnek edinme mümkün mü? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl oturduğunu, nasıl kalktığını, nasıl tavır ve davranışlar sergilediğini bilmeden onun örnekliğini almak mümkün mü? Elbette değil. Allah subhanahu wa onu örnek edin demiş. Onu örnek edinmek vacipse, bu vacip onu tanımakla tamamlanıyor. Onu öğrenmek de vacip. Onu öğrenmek de vaciptir. Bu da üçüncü madde. Dördüncü madde arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların en yumuşak huylu olanı diyor koyun çobanlarıdır diyor. Çünkü koyun yumuşak bir hayvandır. Koyunun yumuşaklığı o çobana geçmiştir. İnsanoğlu Allah ve teala tarafından öyle bir şekilde yaratılmıştır ki dış, dış dünyadan çok çabuk etkilenen bir varlıktır insanoğlu. Hepimiz öyleyiz değil mi? Çok çabuk etkileniriz. Mekenden etkileniriz. Mesela mescitler etkileyici mekanlardır. Mesela insanlardan etkileniriz deriz. Mesela yaşam şartlarından etkileniriz. Arkadaşlar dikkat edin. İnsanı en çok etkileyen yine insandır. Ve en çok kendisinden etkilenmemize ihtiyaç hissettiğimiz kişi ise nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma çalışmasına girdiğiniz zaman onu arkadaş ediniyorsunuz. Bir müddet sonra onunla hemhal oluyorsunuz. Bir müddet sonra onunla arkadaş oluyorsunuz. Bir müddet sonra onunla ilişkiniz iyice artıyor. Çünkü siz devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak. Tanıdıkça onunla beraberliğiniz artıyor. Tanıdıkça onunla ilişkiniz artıyor. Tanıdıkça onunla aranızdaki bağ artıyor. Ve bu bağ arttıkça etkilenmeniz artıyor. Arkadaşlık ya seni iyiye götürür ya seni kötüye götürür. Size söylüyorum dünyada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok arkadaş edinilmeye layık herhangi bir kimse var mı? Dün akşam zannedersem değil mi sizlerden bir gruba ders yaparken yani hoca gelse de ile beraber ders yapacak. Ne yapacaksınız Murat Gezenler hocayı? Açın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ders yapın. Açın riyaz Salihin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'sın Siz dinleyin. Açın bir siyer kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşsun, siz öğrenin. Açın bir Buhari, açın bir Müslim, açın bir Tirmizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size muallimlik yapsın, siz de ona öğrencilik yapın. Bundan dolayı bizim arkadaşlık etmemiz gereken en önemli kişi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bu da mutlaka onu tanımayı gerekli kılıyor arkadaşlar. Bir başka nokta, insanlığın en önemli verdiği esas güzel ahlaktır. Bundan dolayı daha kalem suresinin hemen başında, sen yüce bir ahlak üzerindesin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Mekke müşriklerine delil olarak getirilir. Daha önce anlatmıştım ben bu konuyu, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmeye başlıyor. İkinci veya üçüncü surede sen büyük bir ahlak üzerindesin diyor Allah subhanahu Niye diyor bunu? Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına şahit değiller mi? Şahitler. Onu Muhammed'ül Emin olarak vasıflandırmamışlar mı? Evet. Onu öyle vasıflandırmışlar. Mekkeli müşriklerin bildikleri şeyi Allah subhanahu Mekkeli müşriklere bir kez daha Niye hitap ediyor? Niye Allah teala sen yüce bir ahlak üzerindesin diyor. Allah teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla Mekkeli müştere meydan okuyor. Hadi böyle ahlaklı bir adam da siz getirin. Allah teala Resul'ün ahlakıyla Mekkeli müşteri ne yapıyor? Meydan okuyor. Mekkeli müştere iddiası ne? Muhammed Mustafa yalan söylüyor. Çünkü peygamber değil. Yalan hangi konuda? Allah'a iftira konusunda. Ya böyle ahlaklı bir adam Allah'a iftira atar mı? 40 yaşına kadar hiç yalan söylemeyen bir adam birdenbire yalanların en büyüğünü söyler mi? Daha dün kendisine Muhammed Dül Emin dediğiniz bir adamın böyle yüce bir ahlak olabilir mi? Yalan söyleyen bir adamın. Olamaz. O halde tek bir seçenek kalıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iddiası doğru bir iddiadır. O peygamberdir, o rasuldür, o nebidir. Peki biz de iddiamızın muhataplarımız tarafından karşımızdakini acziyet bırakacak şekilde, aciz bırakacak şekilde güçlü bir şekilde sunabilmemiz için işte bizim de o ahlaka ihtiyacımız var. Bizim de o ahlaka ihtiyacımız var. İnsanlar bizim ahlakımıza bakıp, bizim huyumuza bakıp, bizim duruşumuza bakıp, bizim bakışımıza bakıp, bizim davranışlarımıza bakıp, evet bunların dini doğru din demelidirler. Bu ise ancak ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demiştir güzel ahlakı öğrenebileceğimiz en güzel kapı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısıdır. Çalacağımız en güzel kapı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısıdır. Birbirimize güzel ahlakı nasihat edeceksek bu nasihat en güzel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle gerçekleşir. Birbirimize birbirimize Güzel ahlakı ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile taçlandırabiliriz. Bundan dolayı onu tanımamız, onun ahlakını, onun tavır ve davranışlarını, onun ilişkilerini en iyi şekilde ne yapmamız lazım bilmemiz gerekir diyoruz. Ezan kaçta okunuyor bu arada? Bakabilir misiniz bir? 51 geçe yani 15 dakika mı var? 17-18 dakika var. Tamam devam edelim biraz daha. Bu da beşinci maddeydi. Güzel ahlak ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilir. Bu da beşinci maddemizdi arkadaşlar. Zaten bunu fark edeceksiniz. Derslere düzenli şekilde katılan, dersleri düzenli şekilde internetten indirip dinleyen ve şu kitabı okuyun, şunu inceleyin, şuna bir bakın dediğim zaman benim dediklerimi yapan kendi üzerindeki değişimi zaten fark edecek. Allah subhanahu aleyhi bizi Hayırlı bir değişimle değiştirmeyi nasip etsin bize. Ahlakımızı güzelleştirmek, ilmimizi güzelleştirmek, ilişkilerimizi güzelleştirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir davet sunabilme adına adımlarımızı güzelleştirmek. Allah Subhanahu ve Teala bunları bize nasip etsin. Evet. Bir ayet okuyacağım. Bu ayetlerde geçiyor. "Lekad kanfi fi kasasihim ibretun elbab Onların kısalarında akıl sahipleri için ee, ne vardır? ibretler vardır diyor. Onların kıssasında akıl sahipleri için ibretler vardır. Evet nerede geçiyor bu ayet? Yusuf suresinin son ayeti bu. Allah subhanehu ve teala bir peygamberin hayatını anlatıyor. Dikkat! Lafı nereye getireceğim iyi bakın. Allah subhanehu ve teala bir Resulün hayatını anlatıyor. Hayatını anlatırken bir siyer çalışması gibi Tarihsel, kronolojik olarak Allah yapmıyor. Şurada doğdu, şurada büyüdü, şurada işe girdi diye. Onun hayatından kesitler sunuyor. Babasıyla ilişkisine dair kesitler sunuyor. Yusuf Aleyhisselam'ın. Kardeşleriyle ilişkisine dair kesitler sunuyor. Kuyudaki hayatından kesitler sunuyor. Saraydaki hayatından kesitler sunuyor. Zindandaki hayatından kesitler sunuyor. Zindandan çıkıyor, melik oluyor. Melik. Ha, hazinelerin başına geçiyor, kesit sunuyor. Bununla ilgili kesitler sunduktan sonra o kıssada diyor Yusuf'un kıssasında sizin için ibretler vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında, Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından sunulan kesitlerde ibret olur da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, onun hayatındaki kesitlerden bizim için hiç ibret olmaz mı? Arkadaşlar bir insanı incelemeye biyografi diyoruz ilim dalına yani insan ilmiyle insanı bütün yönleriyle inceleyen, irdeleyen ilim dalına biyografi deniyoruz. Niçin? Arkadaşlar Allah'ın insan üzerindeki süreti hep aynıdır. Başarının sebepleri aynıdır. Başarısızlığın sebepleri aynıdır. Bundan üç bin yıl önce bir insan bir yoldan yoldan gittiyse o yolun sonucunda nereye ulaştıysa bugün ben de o yoldan gittiğim zaman o yolun sonucunda oraya ulaşacağım değişmeyecek bundan beş bin yıl önce bir komutan bir yoldan gitti başarısızla uğradıysa aynı şeyleri ben yaptığım zaman ben de başarısızla uğrayacağım bundan iki yıl önce bir öğretmen bir muallim veya bir insan bir hedefe doğru belli bir yol belirledi o yoldan gitti o hedefe ulaştı. Ben de o insanın yaptığının aynısını yaparsam ben de hedefe ulaşacağım. Bundan dolayı insanı incelemek ayrı bir ilimdir. Biyografi çalışması dediğimiz insan üzerine yapılan incelemeler ayrı bir ilim dalıdır. Bunun tek sebebi de insanın başarısının ve başarısızlığının sebeplerini tespit etmek, ortaya koymak. Ve bunun neticesinde kendimize bir pay bir hisse çıkarmaktır. Peki bu konuda en çok incelenmesi gereken kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İncelenmeye, tanınmaya, hayatını didik didik etmeye, o hayatından kesitler çıkarmaya en layık Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve işin üzücü tarafı Müslüman olmayanların bir Muhammed'i yoktur. Ne kadar övücü değil mi onlar adına? Bizlerin bir Muhammed Mustafa'sı var sallallahu aleyhi ve sellem onların yok. Örnek edineceğimiz bir kişilik var. Mükemmel bir kişilik. Tarihte timsali olmayan bir kişilik ama onlar bu kişilikten acizler. Yok yok çünkü onların Muhammed'i yok, onların Mustafa'sı yok, onların peygamberi yok, onların Resulü yok. Ne kadar Büyük bir fırsat var değil mi elimizde? Ne kadar büyük bir imkan var değil mi elimizde? Evet. Devam ediyoruz. Bu da altıncı maddeydi arkadaşlar. Yedinci maddemiz kardeşler. Yedinci maddemiz. Biyografi çalışması yapacağız. Tamam yapalım. Bu çalışma önemli. Tamam önemli. Biyografi çalışması bizim insan hakkında bilgilenmemizi, insan hakkında insanın başarısı veya başarısızlığı hakkında bilgi edinmemizi saldırır. Evet, ilk şahsı inceleyeceğiz. Tamam inceleyeceğiz de onun sadece komutanlık yönü ön plana çıkmış. Diğer yönleri gizli bilemiyoruz, ulaşamıyoruz. Tarihi ve vesika yok elimizde. Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl ticaret ettiğine dair bir tarihi vesika yok elimizde. İnceleyemeyiz. Nasıl bir aile babası olduğuna dair incelemeyiz. Nasıl bir öğretmenli bilmiyoruz. Daha yüz yıl önce yaşamış bir şahsiyet. Evet inceleyelim. Biyografik olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü inceleyelim. Onun hayatından dersler çıkartalım. Onun hayatından ibretler çıkartalım ve onu da hayatımıza uygulayalım. Şöyle şöyle yaptı başarılı oldu, şöyle şöyle yaptı başarısız oldu diyelim de nasıl bir tüccardı bilmiyoruz. Nasıl bir öğretmendi bilmiyoruz. Veya bir yazarın, tarihteki geçmişte bir yazarın veya bir filozofun veya bir komutanın veya bir öğretmenin veya bir alimin Ahmet bin Hamel'in hayatını inceleyelim. Hayatının bir çoğuna vakıf değiliz. Hayatının tamamına vakıf olan tek bir kişi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O sallallahu aleyhi ve sellemdir hayatının tamamına vakıf olduğumuz. Bakın burada iki tane madde var. Bir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının tamamına vakıfız. İki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı çok yönlü. Öğretmen olarak evet, komutan olarak inceleyebilirsin. Bir aile baba sormak inceleyebilirsin. Bir arkadaş sormak inceleyebilirsin. Bir devlet reis olarak inceleyebilirsin. Bir tüccar inceleyebilirsin. Bir davetçi olarak inceleyebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hem çok yönlü hem de bu yönlerin her birine dair ciddi anlamda elimizde bilgiler var. Ciddi anlamda elimizde bilgiler var. İşte geçen hafta gördük değil mi? Hasta ziyareti Kendisine bir soru sorulduğu zaman nasıl cevap verdiğini biliyoruz. Öfkelendiği zaman nasıl hareket ettiğini, sustuğu zaman nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Burada iki madde var unutmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bir çok yönlüdür. İki bu yönlerin tamamına vakıfız. Geçmiş reyasa'nın ilk şahsın hayatı çok yönlü değil sadece komutan. Sadece komutan ama onun da tamamına vakıf değiliz. Nasıl bir komutanda vakıf değiliz? Bir şahsiyet, filozof, felsefeci ya da yazar ya da kaşif. Evet onların hayatının tamamına vakıf değiliz. Ve onların hayatta çok çeşitli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde iki tane özellik var. Bir, hayatında birçok çeşitlilik var. Önder, lider, komutan, e, aile babası, arkadaş, her şey var. Ve biz bu her şeyin tamamına vakıfız. Biz bu her şeyin nasıl? Tamamına vakıfız. İşte bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını didik didik incelememizi bize vacip kuruyor. Biliyor musunuz Batılılar bunu yapıyor arkadaşlar. Birçok üniversitede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını araştırmak için akademiler var. Ve bu akademilere çok yüklü miktarda paralar aktarılmış durumda. Ve bu insanlar Müslüman olmamasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını didik didik didik, didik inceliyorlar. Ben olsam benden de incelerim yani. Böyle bir şahsiyet incelenmez mi? Madem başarının ve başarısızlığın yenilginin ve galibiyetin sebepleri belli. Dünyaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha çok dünyada iz bırakan başka bir kimse yok. Tam 14 asır geçti. 14 asırdır insanların üzerinde etkisini hala sürdüren ikinci bir şahsiyet yok. 14 asırdır böyle geniş bir kitlede etkisini sürdürebilen ikinci bir şahsiyet yok. 14 asır sonra onun uğruna ölenebilecek ikinci bir şahsiyet yok. 14 asır sonra onun adına öfkelenen onun adına kızan onun adına kılıçlar çeken kendisi adına kılıçlar çekilen kendisi adına öfkelenilen kendisi adına ölen ve öldürülen ikinci bir şahsiyet yok ki e tabi Müslüman olma veya Müslüman olma böyle bir şahsiyet mutlaka incelenmesi gerekiyor sadece bir sözünün bir sözünü işitmek için 600 kilometre yol gidiyor. Bir de kendisinden işitmiyor. Onu duyandan işitiyor. Böyle bir şahsiyet olmamış. Bir kişi var, bir söz söylemiş. Kime söylemiş? İsmail'e. İsmail'ler de 600 kilometrelerde. Adam atına, devesine biniyor. Günlerce yol gidiyor. Bir sözüne ulaşabilmek için 600 kilometre yol tepiyor. Böyle bir şahsiyet yok. Onun sözlerini korumak için ciltlerce külliyatın yazıldığı bir şahsiyet yok. Rivayet ilmi dediğimiz ravilerin incelenmesi, onun sözünü atlaran adam nasıl bir adam? Doğru mu değil mi? Hadi biz bu adamı inceleyelim. Böyle bir şahsiyet yok. Mesela, ee, yine Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek verelim. Ne mutlu Türk'üm demiş. Nerede demiş belli değil. Kime demiş belli değil. bunun nakleden dürüst mü değil mi, iyi adam mı, kötü adam mı? Bundan hiçbiri belli değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muslimu, ben selim el muslimun emin lisan-i demiş ya, kime dediği belli. O diyenin kime aktardığı da belli. O aktaranın kime aktardığı da belli. Onların hayat hikayeleri de belli. Böyle bir şahsiyet yok biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve hayatı bir mucize arkadaşlar. Mucize mucize. Tarihte sözünü aktaranın hayatının didik didik irdelendiği ikinci bir şahsiyet yok. Ve biz hala bu Resulü tanımaktan uzağız. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtan kitap kim okudu? Ne zaman okudu desem orada üç kişi el kaldırmaz veya kaldıramaz en son ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla ilgilendiğiniz desem bakmayız kendisinin söylediği yüz binlerce sözün ezberlenildiği ezberlendiği başka bir şahsiyet yok bugün Türkiye'deki en Kemalist bile Mustafa Kemal'in bütün sözlerine ezber değildir ezber değildir ama bizim Müslümanlar daha küçük yaşta dün gördüm Twitter'da doğru mu yanlış, bilmiyorum ama küçücük bir çocuk ezberledi hadis sayısı 8000 şu kaynakdan 7000 şu kaynakdan 5000 bu kaynakdan değil mi? Öyle bir şeydi. Yani 14 asır sonra kendisine ait 30 bin sözü ezberleyen bir çocuğun çıktı başka bir şahsiyet yok. Böyle birisi yok ki. E böyle bir insan hayat incelenmez mi? Vallahi oturup işi, gücü bırakıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını böyle dedik, dedik, dedik didik, incelememiz gerekiyor. Evet. Vaktimiz anladığım kadarıyla yaklaşıyor. Son noktaya gelelim. Daha önce sorguluyorum diye bir seri yaptık biz arkadaşlar. Ee, bu seride ateistlerin iddialarını çürüttük ve İslam'ın da bazı hususlardan ispatını sağladık. Size bir şey söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin hak din olduğunun en büyük delilidir. Şimdi şöyle düşünün. Biz burada bir hayat yaşıyoruz. Adamın teki geliyor diyor ki bana vahiy geldi. He, bana uyarsanız cennete gideceksiniz. Bana olmazsanız cehenneme gideceksiniz. Niye inanalım biz bu adamı? Bizim bu adama inanmamız için bu adamın inandırıcı Hat'i tarzda inandırıcı bir vasfının olması lazım. İşte bu vasfların tam evi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Arkadaşlar şu an birisi gelse bana iman etmezsiniz, cehenneme gidersiniz dese siz adamın peşine gider misiniz? Gitmezsiniz. Mekkeli müşküle sizin gibiydi. İbrahim aleyhisselamın dinin doğru din olduğunu zannediyorlar. Onun peşinden gidiyorlardı. İslam'ın, tevhidin, la ilahe illallah'ın, Kur'an'ın, en büyük delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetini güzelce öğrenin. Hiçbir İslam münkiri sizin karşısında tek kelime edemez. Saatlerce konuştular, saatlerce şu soruya cevap veremediler. Muhammed Mustafa için yalan söyledi? Arın bütün tarihi kaynaklar elinizde. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haşa sümme haşa bana vahyi geliyor diye yalan söyledi doğru kabul edelim bu iddiayı bana ikinci bir yalanını bulun bu adam tescillenmiş sabit ikinci bir yalan bulun yok saatlerce konuştular konuşma bitti dedim ki hala cevap vermediniz bu adam Muhammed Mustafa peygamber değilse ben peygamberim Allah bana vahiy ediyor diye büyük bir yalan söylediyse bu adam altmış yıl önce bir tane mi yalan söyledi? İkinciyi bulun bana, ikinciyi gösterin. İkinci bir mesela arkadaşına bugün akşam evdeydim desin de evde olmasın. Bir arkadaş ondan borç para istinde vallahi billahi yok desin ama de cebinde para olsun. Dün akşam şöyle şöyle yaptım desin ama de yalan olsun. Bir tane bu konunun dışında bir tane yalanını söyleyin. İki, hadi yalanı bulamadınız. Yalan belli bir ahlaki... Ahlaksızlık kalabı değil mi? Yalanın dışında 23 yıllık hayatı gözümüzün önünde, bütün tarihi belgeler gözümüzün önünde bir tane kötü mühürünü gösterir. Hadi buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı büyük bir mucizedir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyanın İslam'ın hak din olduğuna iman etmemesi mümkün değildir. Bundan dolayı Z Kuşağı ateistleri çıktı yeni. Ee, yeni nesil ateistler. Z Kuşağı derken 16-17 yaşını kastetmiyorum. Zihin sonra bak 15-16 yaşında. Böyle birisi yaşamadı dedi çıktılar sonunda. Başka diyecekleri bir şey yok. Muhammed diye birisi yaşamadı. Kur'an diye bir kitap yok. İslam 7-8. yüzyılda Emevi saraylarında uydurulmuş bir dindir dediler. Muhammed mit'tir. Mit dediğimiz ne? Mitolojik bir karakter dediler çıktılar. Çünkü varlığını kabul ettikleri zaman iman etmek mecbur kalıyor. Mecbur iman etmek zorundasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varlığını kabul ettiğin zaman, onun hayatına dair belgeleri kabul ettiğin zaman, o belgelerde bu adam nasıl bir adam? Ya bir insan kendisinin peygamber olduğunu iddia eder ve kendisine vahyi geldiğini iddia eder de kendisine gece namazını farz mı hiç? Kendisine gece namazını farz kılmış. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlara gece namazını farz kılar, kendisi şey yapmaz. En zor şeyleri önce kendisine farz kılmış. Velhasıl keram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela yüksek okulda okumamıştır ama tam bir iletişim mezunudur. Psikoloji okumamıştır, tam bir psikologtur. Sosyoloji okumamıştır, tam bir sosyologtur. Aile ilişkileri okumamıştır, tam bir aile babasıdır. Biz ondan öğreniyoruz. Bugün bana soru soruyorsunuz, hocam bizim çocukla şöyle şöyle problemimiz var. Çocukla ilgili bu problemi nasıl giderebiliriz diyorsunuz. Ben çocuk eğitimiyle ilgili 50'ye yakın, 40'a yakın ve 30'a yakın kitap okudum. Bununla ilgili de iki tane kitap yazdım. Ona rağmen ben size şu cevabı veriyorum. Bu benim alanım değil. Bunu bilen birine sor. Öyle değil mi? Çocuk eğitimi benim alanım değil. 20-30 tane kitap okudum. 2 tane de kitap yazdım ben bu konuda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla hiçbir kitap okumadı. Hiçbir eğitim almadı. Gidin sorun. Bugün biz hala çocuk eğitimine dair bilgilerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alıyoruz. Ve İlk başlayacağımız konu, niye bu konuyu seçtim ben? Biz önümüzdeki dersten itibaren neye başlayacağız? Bir eğitimci. Dikkat edin arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi mi? Evet ümmi. Nerede yetişmiş? Çölde yetişmiş. Bugün bile çölme git ey bedevi deniyor değil mi? Yani çöl insanı cahil, hiçbir şey bilmiyor olarak kabul edilir. Buradan bir muallim çıkmış. Okuma yazması olmayan, çölde yetişmiş bir kişinin Buradan bir muallim çıkmış. Bu da büyük bir mucize. Siz bugün dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle çölün ortasına bir adamı atın oradan muallim çıkmaz. Bundan dolayı biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimci yönünü önce oradan başlayacağız sonra diye yavaş yavaş ee, gideceğiz. Buradan başlamamızın bir sebebi de şudur arkadaşlar. Allahu Teala laqat mennellahu alel mu'minina Allah minnara nimette bulundu izba'se fihim rasulen min enfusihim içlerinden onlara bir peygamber gönderdi yetu aleb ayatihi o peygamber ayetleri okuyor ve zekkiyim onları tezkiye ediyor ve muallimu'l kitabe ve'l hikme onlara kitabı ve hikmet öğretiyor. Hangi ayet bu? Söyleyin. Ha? emeklerim hep boşa mı gidiyor bu ayet alimran 160. 160 evet yanlış yazmıştık hatırlıyor musunuz bu ayetin numarasını derste yanlış yazmıştık evet numarasını yanlış yazmıştık ayette alimran suresi ayeti arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en ön plana çıkan özelliği eğitimciliğidir zaten bunun için gönderilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok sebepten dolayı gönderilmiştir ama gönderilişinin birinci gayesi öğretmen olması, tevhide öğreten olması, la ilahe illallah öğreten olması, Kur'an öğreten olması, Kur'an'ı beyan eden olması. Bundan dolayı biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimciliğinden başlayacağız. Bu kadar yeter olsun ezan okunuyor arkadaşlar. Cuma namazı vaktimiz geldi. Ee, tekrar ediyoruz. Bu kitabı işliyoruz inşallah. Takdim yayınları bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed isimli kitabı işliyoruz. Bunu işleyeceğiz inşallah. Dediğim gibi baştan sona tek tek tek tek okumayacağız. Genel hatlarıyla size özetleyeceğiz. Allah subhane ve teala sizlerden de bizlerden de razı olsun. Allah subhane ve teala meclisimizi zikir meclislerinden kabul etsin. Allah subhane ve teala günahlarınızı ve günahlarınızı mağfiret büyürsün ve آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين